Keloğlan'dan masallar. Bir varmış bir yokmuş. Kargaların gak dediği... Ördeklerin bak dediği bir ülkede... ihtiyar bir adamla üç oğlu varmış. Derken bir gün yaşlı adam ölmüş. Mevsim kışmış. Çocuklar babalarından kalan köşkte otururlarken... En küçükleri olan Keloğlan... Biz burada şöminemizin karşısında sıcak tenterlerken... ...karlar üstünde bir adam tir tir titriyor ya... ...zavallıyı çağıralım da o da ısınsın. Deyip pencereyi açarak adama seslenmiş. Hey! Oradaki! E, gel de bizimle birlikte ısın canım. Adam karların üzerinden kalkıp sürüne sürüne eve gelmiş. Isınmaya başlamış. Ve ısındıkça büyüyormuş. Büyümüş, büyümüş eve sığmaz olmuş. Meğer o adam bir dev değil miymiş? Isınıp kendine gelince. Ah, acıktım Bana yemek verin. Ah, ah, hay hay. E, ekmek ister misin? E, i̇nsan azmanı. Hayır. Ben ekmek yemem. Et isterim. E, şey. E, öyleyse bizim öküzü keselim ye. Ben öküzeti de yemem. E, öyleyse koyun keselim. Onu da yemem. Ee, şey öylese pabucu mu ye canım Ben ne öküz ne koyun ne hindi ne horoz ne de piliç yerim Allah Allah ee, sen ne yer misin bakalım Sizi yerim sizi <gülüyor> <gülüyor> ah, Ayıp devamca ee, sana acıdık e, donmayasın diye evimizi aldık Merametten maraz doğar diye boşuna söylememişler Demişse de dev dinlememiş ...sizi yiyeceğim diye tutturmuş. Ama akıllıymış olan. Evde uyku otundan yapılmış bir su varmış. Hemen ondan bir çay yapıp deve. E, tamam dev kardeş bizi yersin. Yalnız daha iyice ısınmadın. E, gel şu çayı iç de işte, sonra bizi yersin. Deyip ilaçlı çayı deve içirmiş. İlacı içen dev horul horul uyumaya başlamış... Keloğlan, hadi abiler, e, uyanmadan kaçalım. Demiş. Hepsi bir yana dağılmışlar. olan dağları, dereleri aşmış. Önüne bir kulübe çıkmış. Kapıyı çalmış, ihtiyar bir koca karı çıkmış. Keloğlan'a, ha? hayrola? Buralarda ne arıyorsun Keloğlan? Ah anacığım, bir dev bizi kovalıyor. Ondan saklanmam gerek. Ne olur beni sakla. Korkma, benim yanımda dev sana bir şey yapamaz. Dev keloğlanı içeri almış. Yatıp uyumuşlar. Sabah olunca da keloğlan Hemen gitmeliyim. Eğer dev beni yakalarsa hemen canlık yutar. Madem ki gitmek istiyorsun git. Seni çok sevdim. Şimdi senin yanına üç köpek vereceğim. Bir de iğne. Köpekler seni devden korurlar. İğne de istediğin zaman köprü olur. Dereleri aşarsın. Köpeklerin adı Tintin, Tonton, Pimpon'dur. ...sıkıştığın zaman... ...üçünün ismini söyle... ...demir kafeste bile olsalar... ...parçalayıp gelirler... Keloğlan... E, sağ olan acım. ...hadi bakalım... He, ...tintin... ...tonton... ...hadi... ...himpon... Bak. ...gelin bakalım hadi... He, he. ...oradan uzaklaşmış... ...az gitmiş... ...uz gitmiş... ...dere tepe düz gitmiş... ...önüne bir göl çıkmış... ...hemen göğsünden... ...ihtiyar kadının verdiği... ...iğneyi çıkarmış... ...gölü uzatmış... İğne hemen koca bir köprü olmuş. Bunu gören Keloğlan... Vay canına be... ...ufacık iğne kocaman köprü oldu ya... ...demiş. Karşıya geçer geçmez de... ...köprünün ucundan tutmuş... ...köprü gene iğne olmuş. İğneyi yakasına koymuş. Tam o sırada... ...dev gölün öbür yakasında değil miymiş? Keloğlan'ı yakalamak için... Gölün suyunu içmeye başlamış Keloğlan olansa ileride gördüğü bir eve gitmiş Affedersiniz e, şu göl kuruyana kadar acaba köyünüzde kalabilir miyim? Adam Kalırsın ama bir şartla Bu köyde hiç bekar yok Karşı dağın eteğinde yalnız oturan bir kız var Onunla evlenirsen burada kalabilirsin Keloğlan çaresiz kabul etmiş O kadınla evlenmiş Ertesi günde köpeklerini yanına alıp ava çıkmış bu arada dev gölün suyunu içip bitirmiş ve köye gelmiş Doğru Keloğlan'ın evine gitmiş Meğer Keloğlan'ın evlendiği kız devin kız kardeşi değil miymiş? Keloğlan'ın kardeşinle evlendiğini duyunca <gülüyor> Tamam şimdi onu yakalamam daha kolay olacak Deyince kardeşi zannettiğin kadar kolay değil çünkü yanında üç tane fil kadar büyük köpek var. Ha, gece ambarda saklanıp hepsi uyuyunca da üzerlerine atlarım olur biter. Demiş. Akşam olmuş olan eve gelmiş. Yatma saati gelince olan köpeklerine... Hey e, sen nerede yatacaksın Tintin? Deyince Tintin dile gelmiş. <gülüyor> Baş üzüldüm. Demiş. E, ya sen nerede yatacaksın benim canın tantanım? ...deyince Tonton'da... Oh, oh, oh, ...ayak ucunda... <gülüyor> ...bu sefer de Pimpon'a sormuş... Ee, ...ya sen ya sen... Ee, ...sen nerede yatacaksın... <gülüyor> ...ambarda... ...diye cevap verince... ...devin kız kardeşi eyvah... ...Pimpon abimi yiyecek diye... ...korkmaya başlamış... ...gerçekten de Pimpon gece ambarda... ...devin üstüne bir çökmüş ki... ...dev kıpırdayamamış bile... ...sabah olunca dev kız kardeşine... Oh. Oh, bunlar ne kocaman köpek böyle ya? Kemiklerim kırıldı oy oy, oy oy oy. Deyince devin kız kardeşi. Ben sana söyledim abi. Demiş. Bu sefer dev. Ee, benim aklıma bir şey geldi. Bu köpekler seni tanır ısırmazlar. Bir demir kafes yapıp onları içine kapatalım. Demişler ve derhal demir bir kafes yapmışlar. Devin kız kardeşi okşuya okşuya üç köpeği de kafesin içine sokmuş. Bu arada ekmek almaktan gelen Keloğlan... ...köpekleri demir kafeste görünce şüphelenmiş. Ve kaçmaya başlamış. Önüne ilk çıkan ağaca tırmanmış. Tırmanmış ama dev ağacı yakaladığı gibi kökünden sökmeye başlamış. Bunu gören Keloğlan... Aman dev kardeş e, ne olur ağacı sökme günahdır ya... Demişse de dev dinlemiyormuş bu sefer... E, tamam e, beni yiyeceksin ama ölmek üzere olan birine son arzun nedir diye sorarlar öyle değil mi canım? Deyince dev... Öyleyse son arzun nedir söyle bakalım. Demiş Keloğlan... e, şey e, Şey canım... Diye devi oyalamaya çalışırken... Birden aklına köpekleri veren ihtiyar kadının sözü gelmiş. Eğer zor duruma düşersen üçünün de adını söyle. Demir kafeste bile olsalar parçalar gelirler. Keloğlan bunu düşünürken dev sabırsızlanarak "Hadi son arzunu söyle yoksa ağacı sökeceğim." deyince Keloğlan olan. Ee, şey, e, şey canım, e, şarkı söylemek istiyorum." demiş. Aslında Keloğlan'ın şarkı falan söyleyeceği yokmuş Bu köpekleri çağırmak için bulduğu formülmüş Çünkü köpekleri açıkça çağırsa dev anlayacak ve Keloğlan'ı yutacak Dev iyice kızmaya başlamış Hadi şarkına başla bakalım Deyince Keloğlan şarkıyla köpeklerini çağırmaya başlamış Tin tin tam pimpon tin tin tam pimpon ...isimlerini duyan köpekler... ...demir kafesleri parçalayarak... ...hemen yetişirler... ...deve saldırıp parça parça ederler... Kelo olan ağaçtan inip... ...doğruca eve gelir... ...karısına... ...abinle el birliği edip... ...beni öldürmek istediniz değil mi? Köpeklerim abini parçaladı... ...şimdi de sıra sende... Hücum aslanları! Hücum! Hücum saldırın! Diyerek dev kızı da parçalattı. Sonra o köyden güzel bir kız aldı. Yeni karısı ve köpekleriyle mutlu bir hayat sürdü.